Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Bugün İslam dininin Cebrail aleyhisselamın getirmesinin 1400 filanca senesini yaşıyoruz. İnşallah dünyanın ömrü varsa 3000 sene sonra da İslam o Medine'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in indiği din gibi devam edecek. O gün ne idiyse bugün İstanbul'da da Medine'de de o dindir Allah'ın izniyle. Yarında o olacak ancak. İslam benim dinimdir diyenler içinde yaprağı soluklar olabilecek onları da rüzgarlar düşürecek hep. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde bile yaprağı soluklar vardı. Onlar en küçük rüzgarda döküldüler, dökülmüşlerdi. Müslüman diyenlerin içinde bazılarının Medine dışında Kendilerine yer edinmeye çalışmaları ki Medine'yi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin indiği yer olarak simgelemeye çalışıyoruz. Medine dışında kendilerine bir diyar edinmeye çalışmaları İslam'ın akıbetini göstermiyor. Müslüman olduğunu söyleyenlerin akıbetini gösteriyor. İslam ebediyete kadar Kutuptan kutuba sesi ulaşıncaya kadar inşallah o orjinal haliyle kalacak. İslam sadece İslam'dır. Birilerinin, bir felsefenin rengine boyanmış İslam asla İslam değildir. Kabul edilemez böyle bir İslam'dır. Bugün bütün dünya Müslümanları olarak Mekke sokaklarından Artvin sokaklarına kadar, Çin'e yakın Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimizden, ta Balkanların ötesine kadar, bütün dünyada bir sekülerist boyama hamlesi, İslam'ın başına bir bela gibi musallat olmuştur. Çok eski tarihli bir bela değil bu. 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren, ki bir 300 seneye yakın tarih biçebiliriz, Müslümanlık, sekülerizmin tehdidi altındadır. Ne yazık ki, sekülerizm ilk defa topraklarımıza girdiğinde, sadece, dini devletten uzaklaştırma ya da devletten dini uzaklaştırma operasyonu olarak başlamıştı. Bugün ise Müslümana yeni şekil verme operasyonu olarak devam ediyor. Dolayısıyla sekülerizm bir etki unsuru olarak Avrupa'da kiliseye karşı doğmuş bir hareketken, Avrupa'nın dinle bağlantısını kökten bitirdikten sonra, Müslüman nesle şekil vermek için devam ettirilen bir operasyona dönmüştür. Bugün, sanki bazı nimetlerinden Müslümanlar olarak istifade ediyormuşuz gibi zannedildiği için, e, sekülerizm aslında bizim de istifade ettiğimiz bir şeydir iddiasını cevaplamaya bile layık bulmuyorum. Başkasının parasını sayan zürdün tesellisine muhtaç değiliz. Ama sekülerizm Fransızların Mısır'a getirdiği gün, yüz sene önce de bizim topraklarımıza girdiği gün, şu, din bir kenarda dursun, sabaha kadar dinini yaşayan yaşasın canım. Devlete karışmayın demişlerdi. Elhamdülillah o günde, Allah'ın şeriatına sahip olmayı iman, olarak gören, pek çok mümin can verip buna karşı durdular. Ama sanki, sanki, bugünkü sekülerist uygulama, bugün başarmak istedikleri şeye baktığımızda, o günkü, Sekülerist anlayışa laikliğe adeta rahmet okuyacak gibiyiz. Hiç olmasın tamam devlet sizin olsun karışmıyoruz devletinize bizi bırakın burada diyor idik o zaman ya da bir kısım Müslümanlar öyle demişler idi. Bugün azı dişleri ortaya çıktı sekülerizmin daha önce ön dişleriyle ısırıyordu azı dişleri ortaya çıktı baktık ki azı dişlerinde namazı da benim istediğim gibi kılacaksın kadın imam olacak yoksa olmaz demeye başladı dinime şekil vermeye çalışıyorlar önce dini bir kenara atın ya da karışmayın bize ve biz size karışmayalım olacaksa böyle olacak tesettürü de biz belirleyeceğiz modernizmin hegemonyası altında tesettür olursa olur Yoksa olmaz diye baskı unsuruna dönüştü. Sonuç Allah'ın dediği olacak sonuçtur. Ama sararmış yaprakların dökülmesi de ağacın kaderidir. Her sonbahar geldiğinde sararmış yapraklar dökülür. Ağaç durur Allah'ın izniyle. Burada filanca filanca uygulamayı yaptı şeklinde bir ayrıntıya girmiyorum. Ama küçük bir baş ağrısı olarak başladığını zannettiğimiz hastalığın yatağa düşürmek üzere olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yarını daha da belli bunun. Eğer bugün sekülerizme yüz verilirse, sekülerizmin tarihi iyi anlaşılmazsa, nereye doğru gittiği anlaşılması ve sekülerizmi batının bir oyunu Fransız'da e, icat edilen bir iş Amerika'nın himayesinde bir sistem zanneder de aslında iblisin Adem aleyhisselam'dan beri Allah'a ve Hakk'a karşı geliştirdiği projenin bugünkü versiyonu iblisizmin geliştiği geldiği son nokta olarak görmezsek yarın maazallah sekülerizmi tenkit edebileceğimiz bir ortam bile bulamayabiliriz evet laiklik önce Avrupa'daki kilise baskısına karşı hurafelerle donanmış ve parasu istimaliyle bataklığa batmış asıl dinden hiçbir kademeden hiçbir kademesiyle bağlantısı olmayan kilisenin zulmüne karşı ki bu bir zulümdü laiklik gelişmiştir. Aynı şekilde krallıkların zulmüne karşı da demokrasi gelişmiştir. Demokrasi kralliyetlerin zulmünün ürünüdür. İyi ve kötü manada değil bu çıkış noktasında laiklik de kilisenin sömürüsüne karşı dizine kadar, boynuna kadar, hatta kulaklarına kadar bataklığa batmış papazlara karşı, din adamlarına ve papalığa karşı geliştirilmiş bir sistemdi laiklik. Laiklik ancak dikkat edilirse bugün şu dünyada laiklik Fransa'da uygulamaya başlandığı günde itibaren önce dini felsefeden uzaklaştırdı. Felsefeci dinle uğraşmaz, uğraşmamalı gibi bir anlayış getirdi ve kısa bir zamanda felsefe başka, din başka dendi. Nerede bir daha sonra Darwinizme kaymış bir filozof anlayışı varsa laikliğin şemsiyesi altında bu çılgınlığını yürüttü. O, bunu başardığını gördükten sonra bilimden dini tamamen kopardılar. Fizikle dininle bağlantısı olur. Hatta din dediğimiz ilim teoloji olur. Şeriat olmaz. Şeriat kelimesi bile gerekli değil. Teoloji olsun. Mezun olan da alim değil, teolog olsun dediler. Önce felsefeyi dinden kopardılar. Sonra bilimi dinden kopardılar. Üçüncü kademede ise, insanların Allah'ı inkarla, iman etme arasında, gelip gitme hakkı olması gerektiğini, ispat etmeye çalıştı yani sekülerizm isteyen gavur olur isteyen Hristiyan olur isteyen müslüman olur herkes serbesttir deyip birleştirilmiş milletlerin beyannamesine de bunu sokuşturdular bu üçüncü başarısıydı dördüncü başarısı bugün gelinen noktada ise dördüncü başarısı dinsizliği din haline getirmektir bu ne manada oluyor sen sabahlara kadar namaz kılsan bile Allah yoktur diyenle denksin. Nasıl olsa vatandaş olarak densin. Vatandaş olarak denk isen eğer, bu insanlık, ahlak, ahirette karşılık bulma, her şeyde de denksin. Benim ibadetim ne anlama geliyor o zaman? E insansın, böyle bir seçeneğin var. Senin seçeneğin sen böyle işte bir psikolojik rahatlama yapıyorsun kendine. Bu da dinsizlik üzerinden psikolojik rahatlama yapıyor. Burada vurgulamak istediğim şey, laikliği din ve devlet ayrımı olarak sadece gördüğümüz zaman, aslında öyle olsaydı keşke, belki biz bugün Müslümanlar olarak, hadisleri inkar edenlerle beraber aynı camide namaz kılmak zorunda da olmayacaktık. Öyle bir nesil de olmayacaktı. Ama Allah demekle, Allah yoktur demek eşit değerler halinde tutulunca ve bu da devletlerin laiklik şemsiyesi altında himayede tutulunca geldiğimiz nokta ne yazık ki bindiğimiz dalı kestiğimiz ve sürekli baltaya bizden bir sap ürettiğimiz nokta oldu ne yazık ki burada bir hile daha var bizim kabul ettiğimiz etmediğimiz anlamında değil haşa öyle bir şey değil ile layıklığı de ikiz kardeş gibi tek yumurta ikizleri gibi gören bir anlayış da var sanki Demokrasi olması için laiklik olması lazım. Laiklik olması için demokrasi olması lazım. Yani biz demokrasiyi kendi başına ayrıyeten mütalaa ederiz. Ayrı bir mesele. Ama bu aslında kraliyetlere karşı geliştirilmiş bir sistem olan demokrasinin bir nevi manevi krallar durumunda olan papazlara karşı geliştirilmiş e, laiklik sekülerizmle abi kardeş gibi, ikiz gibi olmaları da doğru bir gerekçe değildir. Evet esasen demokrasinin kendi başında sıkıntıları var. Neden? Demokrasi dediğin nedir? Halkın kendisine güç olarak kanun koyma gücü koymasıdır. Kanunun üstünlüğüdür. Her türlü hürriyetin sağlanmasıdır. Bugünkü dünyada demokrasi buna deniyor. Halk kendi istediğini yapar her şeyi kanunla yapar, hürriyetle yapar. İşte bu üçünün birincisine, halk kendi istediğini yapar ifadesine, laikliği yamalamaya çalışıyorlar. Laiklik olmasa demokrasi olmaz. Neden olmaz? Çünkü dindarlar, Allah'ın rızasına uygun kanun yaparlar bu sefer. Dolayısıyla hem halk ne isterse o olacak, hem de kaza ara bir gün dinine bağlılığa dönerse halk bunu kapatmak için de sanki beraber doğmuşlar gibi laiklikle demokrasi fitnesi karşımıza çıkmıştır. Esasen birbirlerinin anaları da aynı değil. Anaları değişiktir bunların laiklikle sekülerizimle demokrasinin aynı annenin çocukları olduğu da iddia edilemez ama pratikte laiklik demokrasi gibi bazı İslam alimlerince de makul gibi görülebilecek bir şeyin şemsiyesi altında daha kolay nüfuz edeceği için bir nevi laiklik demokrasinin kitlesel himayesi altında tutulmaya çalışılmıştır. Bir de bu ikizlerin bir tanesi daha var. Laiklik aslında liberalizmin öz ikiz kardeşidir. Liberalizm nedir? hürriyetçi, bireyselci, akılcı. Yani liberalizm neyin reklamıdır? Herkes hürdür. Herkes kendi başına bir saltanattır. Herkes aklının kölesidir. Hürriyet, bireysellik ve akılcılık. Bu sonuca da geldiğimizde doğru, e, layıklık yüzde yüz liberalizmin ikizidir. Liberalizmin olmadığı yerde laiklik olamaz. Laikliğin olmadığı yerde de liberalizm olamaz. Ama liberalizm, liberalizm aslında sınırsızlığın nikahsız babasıdır. Sınırsız anlayışların, sınırsız hürriyetin nikahsız babası liberalizmdir. İnsanlara bütün bağlantılarını, ve bütün etki unsurlarını yok kabul edebilirsin. Mukaddes yok. Bir din otoritesi yok. Hatta ve hatta aile ba baskısı bile yok. Herkes sınırsız bir hürriyet. Uzay boşluğu gibi yürekler türetildi. Bu uzay boşluğu gibi yüreklerin sanki bir hakmış gibi, sanki uygun bir şeymiş gibi, sanki Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık bunu bekliyormuş gibi reklam edilmesinin sonucunda ta e, insanoğlunun en ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren telaffuz edemeyeceği kadar çirkin şeyler kanun himayesine oturtulmuş oldu. Aynı cinslerin birbiriyle evliliklerinin kanunla himaye altına alınması İslam topraklarındaki yönetimlere de bunun bir baskı sistemi olarak siz de bu hürriyete geçeceksiniz denmeleri ve zinanın suç olmaktan çıkarılmış olması ve şirketlerinden diğer bütün sistemlerine kadar cinselliğin bir tüketim nesnesi olarak insanlığın gözüne sokulması bütün bu laiklikle beraber doğmuş bulunan liberalizmin ortaya çıkardığı sınırsız hürriyetlerin sonucudur. Bu nedenle biz laikliğin bulunduğu yerde sınırsız hürriyetin bulunacağını biliyoruz ama bu sınırsız hürriyetin internet adıyla olur, uydu televizyon vesaire olur, araştırma merkezleri olur. Herhangi bir yerde Müslümanların veya Müslüman olmasa bile Hristiyanların Budistlerin yani herhangi bir toplumun insanlık derisini soyup atması anlamına gelmektedir ki buna rıza göstermek önce insanlıktan çıkmayı gerektirmektedir sınırsız hürriyet kendi bedenim değil mi istediğimle evlenirim istediğimle yaşarım istersem nikahlanırım istersem nikahlanmam parasını vermedim mi sana ne zina olduğundan diyen anlayış iblis mezar da olsaydı onu mezarından bile çıkaracak kadar çılgınca bir gelişmeydi ama söz konusu laiklik olduğu için laikliği empoze etmeye çalışan kültüre karşı koymaya hiçbir zamanda gücümüz yetmeyeceğine esasen inandığımız için bari bunun daha yeşilimsisini Hani daha İslamca bir rengini bulsak da onu bize uyarlasak deyesi oldu insanların. Burada geldiğimiz nokta, laikliği iki başlığa ayırmam gerektiği noktasıdır. Bir, Fransız devriminden sonra İslam topraklarına bir tür zorla ithal edilen laiklik O sadece din başka, devlet başka mantığıydı dolayısıyla Şeyhül İslam'a da halifeye de gerek yoktu böyle bir anlayışta şimdi ise gelinen yeni laiklik, ey ümmeti Muhammed ey Allah diyenler ey Muhammedun Resulullah diyenler ey Şeriatım var diyenler şimdi gelinen nokta o laiklikten çok daha kötüdür o zaman iskilipli atıfı rahmetullahi aleyh İdam edip şehit ederek o noktaya gelmişlerdi. Bugün ise kimseyi idam etmeden yüreklerden şeriatı, Allah'a imanı, cenneti, sıratı silerek bunu yapıyorlar. Kendi çocuklarına Allah'ı ve ahireti anlatamayan Müslüman anneler babalar yeni laiklik versiyonunun afetiyle karşı karşıyadırlar. Bu bir musibettir. Kur'an'ımızın Ramazan'da mukabele olarak okuduğumuz ayetlerini camide bile okuyup tercümesini yapmaya korktuğumuz bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Çünkü neden? Caminin içinde de layıklığın bu yeni versiyonu bizi etki altına almaya başlamıştır. Bir kirli hava gibi nerede cam açıyorsan orada karşına çıkıyor soluyorsun ciğerlerine kadar iniyor o zamanlar İslam toprağına Mısır'dan İstanbul'dan Suriye'den Irak'tan İslam toprağına ilk laiklik uygulamaları girerken Müslümanların siyasi çöküntüsünü ekonomik zafiyetlerini ve askeri işgal altında olan topraklarının getirdiği sonucun bir uygulaması olarak görüyoruz yani aç insana bisküvit versen bisküvit yiyor ağaçtan ölürken kedi kesip versen kedi eti de yiyor gibi naçar kalmış Müslüman topraklarına layıklığı bir çare gibi gösterdiler gönderdiler batının sanayi devrimiyle beraber yükselişi de bir taraftan kışkırtıcı oldu bir başka sebep de Müslümanların çocukları Avrupa'da teknoloji okusun gelsinler diye gönderilmişlerdi gittiler teknoloji getiremediler hala Avrupa teknolojisi Mısır'da yok teknoloji getiremediler ama kravat getirdiler oradan mendil getirdiler pantolon getirdiler kıyafet getirdiler de o kıyafeti üretecek bir e sanayi getiremediler kumaş makinalarını getiremediler örgü makinalarını getiremediler ama giyim kuşamı oradan alıp geldiler çünkü Kompleks içinde. Batı çok değerli. Batı çok iyi yaptı. Biz de öyle yapmak zorundayız. Kompleksi içinde yapabilecekleri buydu kendilerine göre. Kıyamet günü, o gün bu ithalatı, ümmeti Muhammed'in bağrına bir hançer gibi sokulmuş bu layıklık ithalatını yapanlar, hepimizin, Gözü önünde muhakeme edilecekler kıyamet günü. Mahkemeler kıyamet günü açık. Beynel halaik ala ruusil halaik diyor. Bütün insanlığın kaç milyarsa o güne kadar yaşamış insan ne kadar mesela işte 100 milyar insan diyelim. 100 milyarın önünde herkes muhasebe olacak. Bizi laikliğe muhtaçmış gibi gösteren belki de sarıklı sarıklı adamlar bizim gözümüzün önünde muhakeme olacaklar. Allah'ın niye bu rezaleti ümmetin başına musallat ettiğiniz sorusunun onlara sorulduğunu göreceğiz orada. Cevaplarını da merak ediyorum. Merak ediyorum. Yani umarım ve dilerim Allah'tan tövbe ederek Rablerine gitmiş olsunlar. İlk laiklikle, bugünkü laiklik arasında büyük uçurumlar var. Birincisinde Müslümanlar dinlerinden soğusun fakir fukaranın dini densin isteniyordu. Din şeriatıyla devlete müdahale etmesin isteniyordu. Kanunları halk kendisi yapsın isteniyordu. Bu giriş bölümündeki oyunuydu laikliğin. Bunu bir 150 sene uyguladılar. En başta İstanbul'da ve sonra da Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de İslam topraklarında bunu uyguladılar coğrafi bölünme nedeni yaparak halk Müslüman halkı birbirine düşürerek mağripte uyguladılar Cezayir'de uyguladılar her yerde uygulandı ama bu uygulama bugün değişik bir şekil aldı bugün aldığı şekil çok daha tehlikeli Müslümana çekil git demiyor Müslüman olarak kalacaksın ama benim dediğim gibi Kur'an'ı tıraşlayacaksın diyor biz nasıl İncil'i traşladık da, uygun İncil haline getirdik, siz de öyle yapın, hem sanayiniz kalkınır, hem uydu gönderirsiniz uzaya diye, çocuk kandırır gibi, milyonları kandırmaya çalışıyorlar. Çocuk kandırır gibi. Ve bunu yaparken, önce kadını kullandılar. Seni din eziyor dediler. Bu üstündeki şeyler nedir dediler. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim, yok yanlışı var yok ezberleyen çocuklar bir daha matematik öğrenemiyorlar dediler ve çok daha önemlisi batı bir tür güneş gibi gösterildi insanlara şu batıya bak ya şu batıya bak ya her şey hür her şey güzel bahçeleri de güzel oradaki Çin ağaçları da güzel ya orada yılanlar bile zemberekli oynuyorlar ne kadar güzel yılanları bile güzel adamların çocuk aldatır gibi milyonların gözüne baka baka bu yalanları söylediler hatta hatta bugün anlıyoruz ki biz arkeoloji varkoloji gibi isimler kullanarak eski medeniyetleri yani bu topraklara Mısır'a İslam ve şeriatı gelmeden önceki firavunizm sistemlerini bilmem ne uygarlığını daha henüz ekmek teknesi kuramamış insanlara, bu kazıları ortaya çıkarın, med eski medeniyetinizi bulun, böylece Avrupa buraya dolsun, hep para kazanın gibi eski medeniyetlerin çok e, böyle bulunmaz hayati değeri varmış, turistik değerini demiyorum. Sanki bir ülke onlarla ayakta kalkacakmış. Yani Hitit uygarlığına dair bir eski lahit bulduğun zaman yedi tane uzay üssü kurmuş oluyorsun. Meksika'da senin uzay üstün oluyor gibi böyle bir reklamla eski medeniyetleri ortaya çıkardı karnı aç karnı aç ful bile istediği kadar bulup yiyemeyen Mısırlılar ahramlarımız var bizim Firavunizm böyleydi diye e, ahramların önünde neredeyse secde ettiler bir Müslüman oldukları halde Firavun bizim aba ecdadımızdır çok akıllı adamlarmış diye övündürttüler bu neticede Firaunizmden sonra gelip o toprakta şeriat getiren İslamı yermekte aslında. Dolaylı yaptılar, evre çevire yaptılar ama yaptılar. Bugünkü, bugünkü sekülarizim ise bu sözünü ettiğimiz şeylerde başarılı olduktan sonra yeni silahlarını ve yeni uygulamalarını devreye soktu. Bir, ta Adem aleyhisselamdan beri, bilinen en büyük hakikatleri, göklerden Cebrail aleyhisselamın getirdiği, Allah böyle istiyor dediği, bütün hakikatleri ters yüz ettiler, ama, önce bunu kendileri yapıyordu, şimdi bizim Müslüman bildiğimiz kimselere bunu yaptırıyorlar sanki çok önemliymiş gibi Meryem annemizin cinsiyetini tartıştırdılar neticede ne çıktı böylece Kur'an-ı Kerim'in mucize olarak önümüze koyduğu bir şeyi bir sosyolog çözdü şükürler olsun oldu böylece Kur'an'ın mucizesi bitti Adem Aleyhisselam'ı tartıştı ama bunu yaparken Adem'den önce biri var mıydı? Adem Aleyhisselam kiracı mı oturuyordu ilk geldiği evde? Sonra çocukların ayakkabı nereden aldı? Bu tip, Adem çocuğu olmak hakikatini, Adem masalına dönüştürdüler. Sekülerizm artık, çekin elinizi devletten demiyor. Kalabilirsiniz devlette, çok farkımız kalmadı diyor. İkinci olarak, Kendilerine ait kavramları allayıp pullayıp ümmeti Muhammed'in önüne koydular. Neyi allayıp pulladılar? Demokrasilerini, laikliklerini, liberalizmlerini, medeniyetlerini, gençlik dedikleri şey, cinsellik dedikleri şey, her şey. Kadın erkek ilişkileri ne hale geldi? Neredeyse erkeklere bir erkek değilim diye savcılığa dilekçe verditecek hale getirdiler kadına ediyorsunuz dediler zulmü önleyecek yerde zalimin tipini değiştirdiler zalim erkeği mazlum mazlum kadını zalim yaptılar kavramlarla oynayarak kazanç kelimesi alın terini temsil ederken tuşlara basmayı borsada oynamayı banka ilişkilerini temsil eder oldu Yeni laikliğin getirdiği sıkıntıları konuşuyoruz. İslam'ın mukaddes ağırlığı içi boşaltılmış bir kavram haline geldi. Tesettürlü bir kadın bile bana göre bu ayet çok ağır diyebildi. Nauzu billahi teâlâ. Bir elbise gibi bizim üstümüze bu laikliği giydirdiler. Oluyor mu sana, olmuyor mu, kolu uzun mu, kısa mı? Deme hakkımız bile olmadı bizim. Bilimsellik, Allah'a karşı da kullanılan bir koz oldu. Kur'an-ı Kerim'de surelerin nasıl dizilmesi gerektiğini de beş sene sonra bir bilim kurulu açıklarsa kimse şaşmasın. Kimse şaşmasın. Yeni laiklik yüzünden, ayetlerin cihatla ilgili olanları okunmaz, üzülenler olur. Kadınlarla ilgili olanları okunmaz, üzülenler olur. Mirasla ilgili olanlar çağ ekonomik kurallara uymuyor. Ekonomik ayet, ekonomiyi yönlendiren ayetlerde sıkıntı var. Din anlatım uslubunu değiştirin diyor. Niye değiştiriyoruz din anlatım uslubunu? Rahatsız ediyorsun. Nedir seni rahatsız ettiğim şey benim? Senin sekularizm yürüyüşünü durduruyorum ben. En azından benim evime giremiyorsun. Bu yüzden de nerede bir İslam çalışması varsa, nerede Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh bir hareket başlattıysa, on kişi de olsalar hemen onlara bir kulp taktılar. Dengeli bir grup bu. Bu da radikal. Neye göre radikal? Amerikan menfaatlerine uygun olup olmamasına göre. Sarık sardı, sakal bıraktı. Onlar önemli şeyler değil. Yaptığın çalışma İslami hareket olarak sonunda kime fayda sağlıyor kime zarar sağlıyor? Sen Siyonizme zarar verecek çalışmalar yapıyorsan radikalsin. İnsanların İslam adına uyuşturulup evine kapanmaları yönünde sonunda bu sonucu getirecek bir çalışma yapıyorsan Allah dostu. Konfüçyüs'ten sonra en değerli çalışmayı yapan adamsın. Dengeli olmak, itidalli olmak, aşırı olmamak kafire zarar verip vermemekle ilgili kafire zarar verdin mi en aşırı sensin Guatemala'da idam edilecek adamlardan birisin sen o zaman bugün gelinen noktada yeni sekularizmin getirdiği noktada utanmadan haya etmeden medresede okuduğunu söyleyen insanlar bile Kur'an bir beşeri sözdür demişlerdir vahiy, insanidir, humanizm ürünüdür demişlerdir. Ve bunu söylerken de ben prensip olarak mikrofonların önünde var kimsenin ismini zikretmiyorum ama bizim memleketimizde bilim tarihinin dev adamı böyle bilim onunla dünyaya kazandırıldı filan diyen bir sürü insan hatta inşallah İslam imanla ölüp gitmişlerdir bu sözleri alenen söylediler. İslam tarihi bir dindir ne demek? İstanbul'da surlar var. Bu surları biz ne diyoruz? Tarihi surlar diyoruz. Çünkü şimdi kimse onları kullanmıyor. Bir dönem lazımdı Bizans'a örülmüştü. Kur'an tarihseldir derken bunu kastediyorlar. Bazıları, bazıları tam kopmamış. Onlar diyorlar ki öyle değil estağfurullah. Bazı ayetleri tarihseldir diyorlar. Ashab-ı kirama Kur'an indiği günden beri ashab ne diyor? Bir kelimesini inkar eden kafirdir diyor. Ekonomiyle ilgili faizle ilgili ayetler o günkü tarihi şartlarda söylendi diyor. Bugün için geçerli olamaz diyor. O günün Allah'ı bugünküün Allah'ı değil mi? Bunu soramıyorsun. Çünkü o bilimselliğin çatısı altındadır. O konuşur, hürdür ona cevap veren bir alim sus be edepsiz diyen bir alim insan haklarına tecavüz etmiş olur. O yandı. Kur'an tarihseldir, şeriat tarihseldir diyen insan İslamiyet yoktur demek istiyor. Kıyamete kadar baki kalacak bu. Tabii Müslümanlar Ebu Hanife'ye hakaret edildiği gün bundan çok geçmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri yok kabul edilir anlayamadılar onu ondan da çok geçmez Kur'an'a hakaret edilir onu da anlayamadılar vahiy insani bir eylemdir yani insanın üretimidir sözü bu küfürdür işte mesela ısrarla fıkıh fıkhı ilmini laikleştirmek istiyorlar niye? çünkü fıkıh da tarihi bir eylemdir Ebu Hanife ile başladı diyor Lanetler olsun senin bu diline. Ebu Hanife ile nasıl başlar fıkıh? Fıkıh, Hıra Dağı'nda başladı. Ebu Hanife din mi getirdi ki, Ebu Hanife ile fıkıh başlayacak? Rahmetullahi aleyh. Ve, kurdukları, eğitim merkezleri, isimleri her neyse, oralarda, kendi kafalarına uygun, fitne odakları yetiştirdikleri için de, Yeri geldiğinde fıkhın içinden de maslahat gereği bu. Ne maslahatı? Senin zulmünü devam ettirmeye yarayacak maslahat. Maslahatmış, maslahat dinde varmış. Aslında şeriatını bir kenarda bırakabiliriz, fıkıh çok güzel bir ilimmiş. Fitne bunlar. Fukahayı toplumun en geri zekası. Kafaları bir şeye çalışmaz, insanlar olarak niye göstermek istiyorlar? Bu sonuca rahat ulaşsınlar diye. Allah'a hamdü senalar olsun. Seneler önce biz Bosna'da Avrupa medeniyetini gördük. Irak'ta gördük. Suriye'de gördük. Yemen'de görüyoruz. Afrika'da ne yaptıklarını görüyoruz. Bize Afrika'dan kutuplara kadar herhangi bir yere kadar ortaya koydukları ölçülemeyecek kadar ağır zulümler bu kadar insanlık suçu işlemiş bir gürü olarak laikliklerini Allah'ın izniyle ithal edemezler biiznillahi teala onlardan alacağımız bir şey yoktur evet benim bu konuşmamı siyasi İslam'ın sesi olarak görecekler elbette siyasi İslam İslam'ın siyaseti de var, ziraatı da var ticareti de var, sosyolojisi de var sen İslam'ı köşede kalmış bir muharref din mi zannettin? evrene hitap eden bir din bu dünyaya değil, evrene benim ilk Allah ile buluştuğum ayet dünyayı trilyon kere katlayacak alemlere hitap eden ayettir elhamdülillahi rabbil alemin ben senin gibi Amerika'da San Francisco'da bir ilkokulda yetişmedim ben alemlerin Rabbinin vahyinin altında yetiştim. Dolayısıyla siyaset var bende. Ama senin gibi petrol sömürmek için siyaset yok. İnsanla Allah'ı buluşturmak için var. Yeryüzünden zulmü kaldırmak için var. Kul hakkı olmayan, sömürü olmayan bir sistem için siyaset var Allah'ın izniyle. Kardeşlerim hepimiz yarın, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bu dünya böyle dönüyordu, şöyle dönüyordu gibi, mazeretlerin geçerli olmadığı bir yere gideceğiz. O gün bütün nefeslerimizden, bütün Allah için yaptığımız, ve yapmamız gerektiği halde yapmadığımız işlerden, tek tek hesap sorulacaktır. Bugün, dinsiz, imansız yetiştirilen, Milyonlarca Müslüman çocuk Irak'tan, Suriye'den, Türkiye'den, Yemen'den, Türkistan'dan, Doğu Türkistan'dan vesaireye kadar inim, inim inletilen zulüm altındaki Müslümanların elbette bugün bu zulmü yapanlarından o büyük mahşer kitlesi önünde hesap sorulacak. Bu zulmün beşiğini kuranlardan da hesap sorulacak yarınki muhtemel zulümlere bugün beşiklik yapan Müslümandan da hesap sorulacak bu sebeple hiçbir şey yapamıyor olabiliriz bari yüreğimizde Allah'ı dinini şeriatını katıksız tutarız bulanık ve kan irin zulüm Napolyon kokan Hitler kokan, Mussolini kokan, Lenin kokan, Mao kokan, sistemlerden uzak dururuz. Yüreğimizde bari. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.